الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'tan Şeytan'ı Rijim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ve in Nec'la ala kuluk azim. Allah azim. Ve belli Ana Rasulü Nabiü Ve nhamu ala dalik min al Şakirin al Şahidin bi kalbin sâlib. çok aziz vefekt muhterem müslümanlar. Bugün dersimizde kainatın nuru Allah'ın yüce sevgilisi habibi beşeriyetin ezelden ebede rehberi önderi tek peygamberi Cenabı ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakından şahsiyetini öğren amillerden bahsedeceğiz. Muhterem Müslümanlar, biliyorsunuz adetimiz mozluğa girmezden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hakkında İslam büyüklerinden bazı beyitler, seçilmiş sözler naklediyor sonra konuya giriyoruz. Her derste ifade ettiğimi tekrarlıyorum. Ne söylense az bütün lügatlerde Medih ve senayi ifade eden kelimeler kıyamete kadar dizilerek ifade edilse Peygamber Efendimiz için yine hiç bir şey söylenmiş olmaz, muhterem müminler. Baktiyarız, meşeliiz, çünkü o seçilmiş büyük medinin Yüce Nebi'nin ümmetiyiz Elhamdülillahi Teala. Ve dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati dua ediyoruz. Sabahı haşre kadar meslimizden gelen evlat ve yavrularımızı da Yüce Peygamberine, Hazreti Muhammed'e ümmet olma şerefiyle yeşert Allah'ım diyoruz. Muhtenem müminler fakhruddin Iraki diye meşhur bir veli meşhur bir edip, meşhur bir şair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerimi Lemaat parıltılar diye tercüme edilmiş Lemaat isim ismini verdiği kitabının mukaddimesinde şöyle fena ediyor bakınız Allah Resulünü. Ruşen şevet ziruşniy men cihan gerper deyi sıfatıhut eşhem-i furu Peygamber Efendimiz'in dilinden fakruddin Iraki lemaat'ın da ifade ediyor. Eğer diyor Peygamber Efendimiz Ahmediyet ve Muhammediyet Risalet ve nübüvvet hakikatlerimin perdesini kaldıracak olursam gizli sıfatlarımın üzerinden perdeyi çekecek olursam cihan öyle bir aydınlanır ki bir daha alemde karanlık ve gece diye bir şey kalmaz diyor. Muhtemelen Müslümanlar devam ediyor. Bahri Muhit Reşayi Ez Feyzi Faizam Nuri Basit Demayi Ez Nuri Ez Heram Şu gördüğünüz denizler okyanuslar ve pasifikler benim coşkun feyzimin yanında bir damladır diyor. Benim coşkun feyzimin yanında okyanuslar bir damladır şu gördüğünüz dünyayı aydınlatan güneş benim ışığımın karşısında bir huzmedir bir çimkedir diyor. Uzay fakat saatin çok çabuk geçtiği için hepsini okumayacağım muhterem ışımalar. Sonundan iki beyt daha okuyacağım bakınız. Hurşidi asumanı zuhrem asaf medar Hurşid-i Asuman-ı Zuhurem. Medar. Zerrat-i kainat eğer geçti mazharam. Gördüğünüz, gördüğünüz bütün ecram-ı kainatı güneşi benim. Eğer alemdeki bütün zerreler benim nurumla dolu görünürse etme diyor muhtemelen. Ya... Kainatın, kainatın nur ve feyze nail olduğu ana kaynak güneş benim nurumdur. Ben varlıkların güneşiyim. Fahrettin İrahi söylüyor bunu Peygamber Efendimizin dilinden. Eğer baktığın her zerrede hakikati Muhammediyem, nuru Ahmediyem görünürse teaccüp etme diyor. Muhterem Müslümanlar burada birkaç kelime söylemek istiyorum. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ Tayyip cellesinde müfessirin. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ Ya Muhammed, senin için zikrini, hakikatini, adını, ismini yükselttik ve Ali kıldık buyuruyor Cenab-ı hak. Elen neşrah leke sadrak diye başlıyor sure tamamen peygamber efendimiz ehritaptır Aleyhissalatu vesselam bu arada Varafana leke senin için zikrini yüce kıldık Ali kıldık yükselttik ya Muhammed evet. Aliül Kari hazretleri bu ayi cellenin şerhinde diyor ki koca usta şu manaya gelir nerede şehadet okunsa hep beraber okuyalım Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun rasulullah Yani şahadetin yarısı Allah'ın vahdaniyetini ifade ediyor değil mi Müslümanlar? İkinci yarısı ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasülü. Nerede tevhid okunsa hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yarısı vahdaniyeti hakkı ifade ediyor. Allah'ın dirliğini ve tekniğini şerikten ve nazirden münezzeh, müberrah, müteali, mukaddes olduğunu yarısı da Muhammedur Resulullah diyor muhterem diniler. Yani Allah'ın zikri nerede varsa Cenab-ı Hak Muhammed'in zikrini de o seviyede karşısında zikrediyor. Hafif efendiler çıkıyor muhterem Müslümanlar minbere Elhamdülillah, elhamdülillah dedikten sonra, Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeler diyorlar. Sonra, Ve neşhedü enne seyyidenâ ve mevlânâ Muhammeden abduhu ve resûlü. Bütün hafif efendiler arz üzerinde, kâinatta bir buçuk milyara hitap ederken, Allah'ın varlığına şahadetten sonra, Hatip efendiler ve şehadet ederiz ki Hz. Muhammed onun hem kuludur hem de rasulüdür diye şehadet ediyorlar. Yine beraber Cenab-ı Hak zelle vali hazretlerinin ismiyle ismi beraber <gülüyor> Muhterem Müslümanlar kürsüye çıkıyoruz her cuma dinliyorsunuz <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alemin dedikten sonra bütün vağız efendiler ezelden ebede ve salatu ve ala seydil murselin diyoruz muhterem müslümanlar. Tamam mı? Varafa <gülüyor> leke Müezzin efendi, muhterem müslümanlar, Sibiryalarda minareler var. Kazakistan'da minareler var. Bugün Moskova'nın göbeğinde yeni camiler inşa ediliyor, minareler var. Macaristan'da, Yugoslavya'da, Bosna Hersek'te zaten Yıkanlar milyar defa kahrolsun Rabbim. Sırf gavrunun hakkından zatı'nın geleceği günü bekliyoruz Yüce Rabbim. Amin. Yüzlerce camileri yıktılar. Fakat yapılacak muhterem ümriler yapılacak inşallah. Alem-i İslam birleşerek inşallah şöyle bir gün ışığına Kuşluk vaktine çıkılsın, o yıkılan minareler tekrar dikilecek, o indirilen kubbeler tekrar inşa edilecek inşaallahu teala. Muhterem Müslümanlar, Tacikistan ve Hindistan, Pakistan'dan tutunuz, Yemen ve Sanalar Körfez ülkeleri ümit burnundan, Afrika'nın en alt ucu ümit burnundan tutunuz Türkiye'mize, Cezayir ve Fasa varıncaya kadar. Almanyalar da, Fransalar da, Amerikalar da, da, yapılan camilerde, minarelerde müezzin efendiler günde beş vakit Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikten sonra biliyorsunuz muhterem Müslümanlar Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah diyorlar. Sonra günde beş vakit Mevlana'mız öyle diyordu mesnevisinde Dünyalık, dünyalık Hakanların, kumandanların ismini ve şöhretini ölüm siler alır götürür diyor. Fakat Muhammed'in senin ismin ve şöhretin kıyamet sabahına kadar ezanlarda, minberlerde, kürsilerde tablunakkarın çalınacaktır diyor. Delikanlı İslam genci, yalelli peşinde misin yoksa? Yazık olursan. Hı? İslam genci, İslam delikanlısı, eğer zilzurna peşindeysen hayatına da sana da, ebeveynine de milletine de çok yazık olur. Davana, davana çelik pençe ile sarılacaksın. Bir taraftan arşa çıkan dualar, Diğer taraftan alın teri ve emeklerinle İslam'ın beka ve devamı için gayret göstereceksin, çalışacaksın, yorulacaksın, nesil yetiştireceksin inşallah o teala. Muhtemelen Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet şunu söyleyecektim, ezanlar devamlı olarak Peygamber Efendimizin şeref ve şöhretini kıyamete kadar devam ettirerek Gök inletecektir. Hatta Ali'l-Kari bu ayetin şerhinde, şifa şerhinde öyle diyor, bakınız. Hindistan'da bir ağaç varmış diyor, Ali'l-Kari. Hindistan'da bir ağaç varmış diyor. Zaman zaman düşen yapraklarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıymış diyor. Müslümanlar o ağacın altında zaman zaman mutlaka uğrarlar. Hele oraya yakın olanlar günde bir defa altından geçerler. O yaprak düştüyse ben alacağım öldüğüm zaman kefenimin üzerine koyacağım diye iştiyakla o yaprağı almak isterlermiş Hindistan'da. Şifa şerhinde Ali Yukari naklediyor. Pakistan'da civarında Büyük Türkistan'da doğan bazı çocukların diyor Ali Yukari Hazretleri doğan bazı çocukların sağında La ilahe illallah solunda Muhammedur Resulullah yazını doğarmış. O çocuk vefatına kadar o ailenin, o beldenin şerefi ve şöhreti olmuş artık. Herkes onun duasını almak ister, onu ziyaret eder, o yazıları görmek istermiş. Hani bazen muhterem Müslümanlar ağacı kesiyorlar içinden Allah lafzı Celili görünüyor. Bazen arı bal yapmış peteğin üzerinde lafzı celal ya, Lafzayı celal yazıyor. Geçenlerde Yine böyle bir meyvenin üzerinde dosta basmış meyvenin üzerinde lafzayı celal Allah diye yazılı. Kudretten. Kudretten. Konya'mızda yakın dostlarından biri getirdi bize. Halen evde yumurtanın üzerinde, kabuğun, kirecin üzerinde daha yumurtlarken tavuk Allah lahu celil yazılmış. Evimde vitrinimde saklıyorum muhteremimler. Aynı eser Aynı eser, balıkçılardan biri balık tutarmış, devamlı. Bir gün bir balık tuttu diyor, Ali-i yazıyor. Balık tuttu, balığın bir kanadının üzerinde La İlahe İllallah, bir, kadarlık, bir kanadının üzerinde Muhammedur Resulullah yazılı görmüş. Ya diyor, ya demek benim vakıf olmadığım alemde böyle sırlar ve hakikatler de var öyle mi diyor. Balığı salı veriyor denize balıkçılar tövbe ediyor bir daha ben bu hayvanlara hayatından etmem artık balık tutmam diyor. eser böyle kaydediyor yani balıkçılık yapmayın manasına değil bu hadise bir hadise geçmiş tarihte Ayı Ali ülkalide kaydediyor Muhtemel Müslümanlar yani Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri için Fahrettin İrakî ne diyordu kainatın hidayet Güneşi benim. Resulullah'ın dilinden. Eğer zerratı kainat hakikat ve nurumla doğru görünürse teaccübetme aceb medar diyor. Muhterem Müslümanlar ehli keşif ehli keşif bu hakikati açıktan görüyorlar. Yani Mevlana gibi muhittin Arabi gibi Yuneydi, Buadi gibi, Bayezidi Bastami gibi, Hacı Bayramoğlu veli gibi ehli keşif, erbabu tahkik, hakikat ehli bütün kainatın zerrelerinde Allahu nuru semavatü vel arz ayet-i bütün semavatı arzın nuru Allahu zülcelaldir. Onun için bakıyor ehl-i hakikat, kainatı Cenab-ı Hakk'ın nuruyla, envarıyla dolu görüyor bir makam ki ona fenafillah mertebesi derler tasavvufta muhterem Müslümanlar. Allah'u Zülcelal'in kudret ve azametinde benlik ve enaniyetini yok etme neşesi. O vakit bir tek var olan kalıyor, o da Cenab-ı halip zülcelal'dir ya yeah, Muhterem Müslümanlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri için Farutin İraqi, muhterem Müslümanlar söz uzanacak ama Peygamber Efendimiz için bunları söylemeden geçmek de mümkün olmuyor. Ömrümüzü Hazreti Muhammed'e bir ömür daha ekleyerek harca sakinaz. Son beytinde şöyle diyor Farutin İraqi Fil <gülüyor> cümle mazgı hema esmas zatı Bel ismi Azam'ım ve hakikat şu bini ben diyor ben diyor 99 esmai hüsnanın ayrı ayrı tecellisine masarım eğer hakikatini sorarsan ismi azamın neşesi de bende diyor Fahri Kainat hani felan zat ismi azamı bilirmiş derler ya muhterem Müslümanlar felan zat ismi azamın sırrına masarmış derler ya Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri o ismi azamı gizli tutmuştur. Bir kimse ismi azamı okur da Mevla'dan bir şey isterse anında kabul görüyor. Anında. Allah! Hani Yunus Emre, Yunus Emre iki arkadaşla seyahata çıkmışlar. Yunus Emre olduğunu onlara bildirmiyor. Yolda acıkmışlar. Gelin Rabbimize dua edelim. İkisi de Yunus Emre gibi gönül gözleri açık büyük insanlar. Yunus emreyle dost olmak kolay mı muhterem Müslümanlar? Mevlana'nın sultan veledi, Mevlana'nın Hüsamettin Çelebi'siyle de Mevlana kadar manevi yaşaya sahip, büyük insanlar. Rabbimiz şefaatlerine maz sarkısın inşallah o teala. <gülüyor> Yolculukta şöyle acıkmışlar, Rabbimize dua edelim, edelim. Cenab-ı Hak bize rızk versin demişler. Biri dua ediyor, Cenab-ı Hak rızk veriyor. Manevi gibi el getiriyor, önlerine bir sofra koyuyor. Olur mu ya hocam? E ee, Celalü Musa Aleyhisselam da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Rabbena enzil aleyna meedeten min es-sema tekuunu lena 'ida lenna ve ahrena ve ayeten minka ayeten. İşte Kur'an-ı Kerim'de sarih. Ve Cenab-ı Hak Maide-i semavi, sema sofrasını önlerine indirdi. Dünyada akla gelen ne kadar nimet varsa hepsi o sofranın içerisindeydi. Hazreti İsa Aleyhisselam, Beni İsrail istediler. Cenab-ı Musa Aleyhisselam dua etti. Cenab-ı Hak semadan sofrasını indirdi. Semadan indirdi. Cennetten gönderdi. Ricali ile verdi. ikram etti. Onlara biz tanışmayız. Yalnız Cenab-ı Hak gerçekten dua gerçekten dua edilince lütfeder mi? <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar Kütüb-ü Sitte hadisi derslerde defaatla geçti. Şifai Şerif, Endülüs alimlerinden Kazı İyaz'ın yazdığı Şifai Şerif, Şerhi Aliül Kari iki cilt, Şerhi Şihab dört cilt tercümesini yapmış Kastamonlu filan efendi, efendim üçüncü tali de tercumesi de var Şifai Şerif'in. Sırf Peygamberi Şeyh Efendimiz'e aittir. Orada mucize bahsin'e bakırız muhterem Müslümanlar göreceksiniz. Peygamberi Şeyh Efendimiz sahabesuzuz kalıyor etrafındakilere biraz su getirin bakayım diyor. O kadar sus kalmışlar ki Ya Resulallah sahabeden mücahidin İslam'dan bazıları sefer anı, şalde yolculuk devenin göksünü yararak midesindeki suyla hayat devam ettirenler var Ya Resulallah diyorlar. Bu hale gelmiş. Sonra dedi artık Peygamber Efendimiz matrayla biraz su istiyor elim üzerinden dökün diyor mübarek elinin üzerinden döküyorlar suyu. Muhterem Sınavlar. Şarıl, şarıl, şarıl, şarıl, mübarek parmaklarından on bin kişi tebuk seferinde on bin kişi su içiyorlar, adres alıyorlar, yıkanıyorlar, develerini suluyorlar, matralarını, kaplarını dolduruyorlar. Su hala şarıl, şarıl akıyor. O Arştan arzın merkezine kadar kainatı nuruyla dolduran Allah sevgilisi o bir başkasına kıyas edilmez ki muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'e bir çanak süt getiriyorlar, kendisi içiyor, ashabı sırfeyi çağırın diyor. Mesela 60 kişiler çanakı veriyor, sırayla içiyorlar, çanak aynen dolu duruyor. Mescitte cemaat kadar cemaat varsa çağırın diyor, çağırıyorlar. Mescitteki bütün cemaat içiyor, çanak dolu duruyor. Sokakta bulunan ne kadar mümin müslüman sahabe varsa çağırın, çağırıyorlar, içiyorlar, çanak yine dolu duruyor. <gülüyor> Muhtelam müslümanlar, Rabbimiz, Rabbimiz lütfederse eğer onun için zorluk yok. Zorluk yok. İsmi azam diyordum ya bir latife söyleyeceğim. Beni bağışlayın inşallah. Teala. Yunus Emre'nin bir arkadaşı dua ediyor, bir sofra iniyor. Bir arkadaşı dua ediyor, bir sofra daha iniyor. Yunus Emre'ye diyorlar. Yunus Emre olduğunu bilmiyorlar. Sen de dua et bakalım arkadaşlar. Sıra sende. O dua ediyor, iki sofra geliyor. Yolculuk devam ediyor. İki sofra geliyor. Arkadaşlarına soruyor. Siz nasıl dua ettiniz? Ya Rabbi, sevgili kulun Yunus Emre hürmetine bize sofra indir dedik diyorlar. Mesela anlaşılmış oluyor. Orada bu sofraların inişi o üçten birinin ismi azamı bilişine bağlı muhterem müminler. Ya Peygamber Efendimiz ismi azam üç surededir buyuruyorlar. Bir sureyi Bakara. Allahü la ilahe illa huvel kayyum. İkincisi sure Ali İmran. Elif Lam mim. Allahü la ilahe illa huvel kayyum. Üçüncüsü sure-i Ve anetil vücuhu lil hayyul kayyum. Üç sureyi verince İsmi azamı, erbabı, ilim arıyorlar. Olsa olsa bu üç surede El hayyül kayyum olabilir diyorlar. Muhterem Müslümanlar ben de size bir ip ucu vermiş oldum tamam mı? Tabi bu katlidir diye Resulullah söylemiyor. Onu gizli tutuyor. Muhterem Müslümanlar Allah'ın veli kulu tabi halinden ahlakından biliyoruz da Cenab-ı Hak gizle, gizlemiştir. Her gördüğünü hızır bil diye her gördüğünü hızır bil diye Cenab-ı Hakk'ın kulları içerisinde duası makbul nazı geçen kişileri Cenab-ı Hak gizlemiştir. Hızır kulunu Cenab-ı Hak gizlemiştir. Tamam mı? Öyle olunca bak bak mümin kardeşim kapı caminin muhterem cemaati İslam'da nevi insana Müslümana verilecek değer ne kadar ali ne kadar yüce. Yani şu kapı camiinde bulunan bütün cemaat, karşısına gelen müminleri Hızır gibi bilecek. Çünkü Hızır gizlidir. Belki sana el uzatan kimse Hızır Belki senden bir ihtiyaçta bulunan kimse Hızır Şu halde, ah İslam diyorum, Müslümanlar, ah İslam diyorum. Demek ki 65 milyon birbirine Hızır'dır diye bakacak, Hızır'dır diye. Kavga olur mu? Gürültü olur mu? Hadise olur mu? Cinayet olur mu? Şakavet olur mu? Muhterem Müslümanlar, ya ya öyle bir geçim neşesi, öyle bir sevgi kaynağı, öyle bir kuvvet bağı ki, Rabbim şu cemiyete bu neşeden ışıklar lütfet diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak kadir gecesini gizlemiştir. Ramazanda her gecenin kadirini Müslümanlar bilsinler. 30 gecede uyanık olsunlar diye gizlemiştir Cenab-ı Hak. Mevla rızasını gizlemiştir. Küçük büyük bütün güzel amelleri küçük büyük bütün amelleri işlesinler diye. Bak bak mümin kardeşim. Şimdi size soruyorum Müslümanlar. Allah'ın rızasını istiyor musunuz? Ha? Müslümanlar Genç, ihtiyar, hepinize ayrı ayrı soruyorum. Allah'ın rızasını istiyor musunuz? Ya hocam böyle şey sorulur mu? Allah'ın rızasını istemesek gelip de burada camide omuz omuza böyle bir bir buçuk ne oturalım. da evvelde geldik. Namaz kılıp hutbe dinleyeceğiz. iki iki buçuk saate varacak. Giderken çayımızı denlerken elbise bakarız buraya geldik dizimizin üzerinde oturuyoruz rızaya talibiz rızaya madem ki hani söyledim ya size taif seferinden dönüşte peygamberi zişana Cenabı Cibril geliyor Rabbisinden selam getiriyor Allah'u zülcelal soruyor taif seferinde azami çile gördü peygamber efendimiz diye söyledim size ya Muhammed'im, Risalet ve nübüvvetin çile ve imtihanlarıyla nasılsın? Soruyor Cenab-ı Hak, Taif dönüşü. Yanında Seyyid İbni Haris'e, Peygamber Efendimiz'in verdiği cevap bu. Rabbim sen razıyım de yeter. Rabbim sen razıyım de yeter. Muhterem Müslümanlar, Yaptığımız bütün işlerde, bütün ibadet ve taatımızda, bütün sadakat, hayrat ve eserlerimizde, bıraktığımız eserlerde Rabbim nasip etsin inşallah. Gaye ne diye sorulduğunda, Rabbim sen razıyım de yeter. Ya, ya. Mut Mutlulukların onun için Osmanlı bedenimizden kalma bir söz... Allah razı olsun diyene deve kurban ederlermiş. Osmanlı dedemizden kalma bir söz. Unutmuyoruz değil mi? Bir kimse bir kimseye Allah razı olsun dese deve kurban ederlermiş. Yani rızayı ilahiyi bu kadar üstün bu kadar yüce kabul ediyorlar. Şunu söylemek istiyordum. Cenab-ı Hak rızasını güzel amellerde gizlemiştir küçük, büyük, hepsini Müslümanlar yapsınlar diye. Muhterem Müslümanlar. Küçük, büyük, bütün asenatı şunda mı rızası acaba, bunda mı? Bazen adam Kabe yaptırıyor, razı oluyor. Bazen köpeğin önüne ekmek doğruyor, Cenab-ı Hak razı yolluktesi gidiyor. Acayip Öyle mi dersin hocam? Eyvallah öyle. Ya. Bazen adam kubbe çatlıyor, Dört minareli cami. Onu yapma manasına değil. Sakın yanlış anlama. Beylik para vardır orada. Kazancı halal değildir. Bir kurt vardır. Kurt yeni vardır. Onun için Cenab-ı Hak orada o minareyi yaptırdığından razı olmuyor. Yolda giderken bir yetiğim ağlayan bir yetiğimi tutuyor. Evladım ne alıyor? Cebinden paralar veriyor. Nevale veriyor kendisine. Yaşını, yaşını dindiriyor gözünün yasını, yaşını dindiriyor, eliyle de şöyle gülerek başını okşuyor, o yetiğimin kalbine surur, ilka ettin diye Cenab-ı Hak ilk ömürlük günahını affediyor. Öyle olunca, canım bırak bu iş küçüktür deme. Etrafındaki fakirleri yokla, bu kadınların odununu kömürünü al, bir çare esiri fıraş olmuş insanların hatırını sor. Tamam mı? Düşenleri kaldır, ağlayanları güldür ve hasıl hayatın boyu herkese iyilik et. <gülüyor> Müslümanlar şu söylediklerini, vallahi zerrelerimden koparak samimi olarak söylüyorum. Demek ki İslam baştan başa iyilikler, güzellikler, yüksek huylar, ahli ahlak ve emsal-i fazrail ve kemalatın dinidir. Aziz kardeş ben sana bak Mevlana'dan müsal vereyim. Sen diyor hiç gübre böceğinin gül kokladığını gördün mü diyor Mevlana mesnevisinde. Sen hiç gübre böceğinin gül kokladığını gördün mü diyor. Onun hayatı gübre yuvarlanmakla geçer diyor. Gübre, gübre yuvarlamakla geçer diyor. Sonra da ilave ediyor. Ey koltuğu kokmuş gübre böceği. Senin bu gülüştandan kaçman gülüştanın kemaline delalet eder diyor. Aşk, erih, mevlana. Öyle diyor muhterem Müslümanlar. Ben size evvelce anlatmıştım. Ya kuzum, İslam ruhtur, İslam candır, İslam hayattır, İslam güldür, gül ruhudur.'' Hani ben böyle başım daraldı mı biliyorsunuz Mevlana'ya ne, yap, ne yapayım muhterem Müslümanlar? İfade de acze düştüm mü aşk erne müracaat ediyorum. Şu adamın haline bir de sen konuş diyorum aşk erne. kubbe-i hadranın sahibine hemen imdad ediyorum esneviden. Adamın biri çarşısından geçiyormuş. Muhterem Müslümanlar. Attarlar tabiri aslında ıtıriyatçılar demektir. Sonradan burada malceme satanlar olarak kullanılmış mumi olarak. İtıriyatçılar sağında solunda dükkanlarda hep gül ruhları, şebboylar, menekşe ruhları dünyanın en güzel kokuları geliyormuş kapılardan tabi dışarıya. Ha ne derler muhterem Müslümanlar ecdadımız? İsyanına var, is koksun. ...misk yanına var, mis koksun derler. açılar çarşıdan varınca adamcağız geçerken her taraftan gül kokuları geliyor. <gülüyor> evet. Aşk öyle diyor. Adamın fenalaştı diyor, kötüsüne gitti diyor bu hal. Düştü bayıldı diyor. Güzel kokular burnuna böyle her taraftan gelince tabu habisi kaldıramadı, düştü bayıldı diyor. Koştular dükkanlardan, herkes eline birer koku şişesi almış, burnuna koklatıyorlar. Hani bizim bazen çarşıda pazarda böyle bir şey olduğu zaman Kolonya getirirler, dökerler filan ya muhtemelen sumanlar yüzünü soğuk suyla silerler filan. Adamcağızlar herhalde bunda bir şey var diye güzel koku koklatıyorlar. Güzel kokuyu koklattıkça adam yerle elden çıkacak. Oradan geçen biri bakıyor, vaziyet çok kötü. Siz durun diyor, ben hemen geliyorum diyor. Mevlana'dan naklediyorum. Adam gidiyor, elinin altında şöyle bir şey saklamış getiriyor. Kalabalığı yarıyor, o yerde yatan burnuna bir koklatıyor, adamın gözü açılıyor. Bir daha koklatıyor, dizinin üzerine geliyor adam. Bir daha koklatıyor, ayağa kalkıyor adam. Hazreti Fir diyor ki, Oradaki esnaf diyor adamın elde kolundan tutular. Sen Hızır mısın? İlyas mısın? Danyal mısın? Lokman mısın? Sende bir hal var, bir sır var sende. Söyle bize dediler diyor. Adam ölüp gidiyor musun? Onu bir merhaleye kaldırdın ayağı biliyor bu. <gülüyor> Muhterem millet, adamcağızın şöyle, söylediği bu. Arkadaşlar diyor ben bu adamın akrabasıyım diyor. Kendini bilirim. Hayatı boyu köpek tersiyle deri dıbağı, bu dıbağı diyor. Köpek ter tersiyle deri dıbağılar diyor. Onun bütün zerreleri, burnu, beyni, kafası, ruhu, cesedi, kalbi zerreleri iyice köpek unsiyet kesmekmiştir diyor. Onun için sizin güzel kokularınız ona tesir etmez, Tes, aksine tesir etti diyor. Gittim ben. Dibavathaneden köpek tersini aldım geldim kokulatınca ayıldı. Bütün mesele ve sır bundan ibaretti. Tamam. Muhterem Müslümanlar yahu sözü yine ben uzattım. Ders ve mavzu iyice kaldı. Saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daha okuyacağım çok şey var önümde. Fakat şurada bir tane daha misal vereyim de gelecek derse kalsın muhterem Müslümanlar. Medine'de bir zamanlar Kavmi tübba diye bir kavim. Kur'an-ı Kerim'de de bu tübba kelimesi iki yerde geçiyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak geçmiş kavimleri, geçmiş kavimlerin hallerini, hadiselerini, menkıbelerini naklederken ve kavmi tübba tabiriyle tübba kavminden de zikrediyor. Evet muhterem Müslümanlar ruhul beyanda cilt 2 265 mevahib ile cilt 1 62. sayfalarda ve şeyh Mahmud Sami Ramazaloğlu Hazretlerinin ashabı kiram nam kitabında geçmiş yani çok geriden bir misal olduğu için kaynaklarında söylemiş oldum muhterem Müslümanlar kavmi tübba'ın Umeyr bin Dürr diye reisi Kavmi Dübba'ın, Kavmi Dübba'ın, Umeyr bin Dürr diye reisi, Peygamber Efendimizin zuhurundan, nübüvvetinden, Medine'ye gelişinden 700 sene evvel Medine'ye gelmişler. Aslı ı Fahri kainattan 700 sene evvel Medine'ye gelmişler. Uzun bir kaside Muhterem Müslümanlar sadece ben iki beytili aldım bakınız yazdırmışlar Medine'ye koymuşlar dönüyorlar. 700 sene evvel <gülüyor> ya. zaten zaten Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde Davud Aleyhisselam'ın Zebur'unda Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ında ve bütün sahinfelerde Hazreti Adem'den tutunuz da Hani ben size evvelce söyledim ya, Hazreti Adem sulbünden, sulbünden Muhammed'in geleceğini haber alınca cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişiverdi diyor. Çünkü cennet üreme türeme çoğalma yeri değil, cennette evlenme çoğalma yok, Hazreti Havva ile öyle akıp gidecekler. Binanın evlenmek lazım, nesil meydana getirmek lazım, neslinden 124 bin enbiya ve Hazreti Hatemül Enbiyanın gelmesi lazım. Cenab-ı Hak bu ağaçtan yeme dediği halde, o ağaçtan yedi ve cennet bahçelerini iki burday dairesine değişi verdi geçidi diyor. Ya Allah, Muhterem müslümanlar. İslam şairleri içerisinde de erler geçmiştir ha. Aziz ama Hafız-ı Şirazi Acemistan'ın dev şairi, divan şairi Hafız-ı Şirazi size 50 defa okudum ama yeri gelince bir defa daha okuyacağım. Öyle diyor divanında pederem revza-i rızvan bir bifuruktu Nâ kalef bahşem eger men becevîne be furuşem Hafız Şirazi öyle diyor. Babam, büyük atam Hazreti Adem sulbünden Muhammed'in geleceğini duyunca cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişti diyor. Eğer ben bir arpa tanesine değişmezsem babamı oğlu olmayayım diyor. Evet. Tatlı şeyler muhterem Müslümanlar. Tatlı şeyler. <Gülüyor> evet. Ya... <gülüyor> Rabbim bizi büyüklere rafik et. <gülüyor> Müslümanlar böyle dua ediyorum. Rabbim bizi büyüklere rafik et. <gülüyor> hani Süleyman Çelebi ne diyordu? Mevlid'in, Mevlid'in, Mevlid'in, Mevlid'in, Mevlid'in, Musannifi, Mevlidin Süleyman Çelebi ne diyordu? Sana layık kullarınla hemdemet, ehli derdin sohbetine mahremet diyordu ya. İslam, sabahı haşre kadar kurucusu, vericisi, sunucusu tarafından inna nahbun zikra ve inna lehu lehâfidûn fehvâsınca korunacaktır inşallahü teala. Evet, evet mutlaka müslümanlar kavmi tübba'ın başkanı peygamberi Zişan Efendimiz'den 700 sene evvel yesripti o zaman yesripti o zaman Medine'ye uğruyor ve bir kaside, bir neşide ile Peygamber Efendimiz'i metü sena etmiş. İki beyti de şöyle ben aldım ruhul beyandan muhterem Müslümanlar. Mevâhibülle dünyada da aynen geçiyor. Şehittü ala ahmede ennehu dikkat buyurunuz. Şehittü ala ahmede ennehu Rasûlüm minallâhi bâri'ün nesemin felev müdde umri ila umrihi فَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَبْنَ عَمِّهِ Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tübba reisi böyle diyor. Şimdiden, şimdiden, yıllar evvel Hazreti Ahmet'in Resulullah ve Nebiyullah olduğuna ve yaratılışta kainatın göz bebeği asalet mayası olduğuna inanıyorum <gülüyor> Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Evet 700 sene övel bir başkan, bir devlet başkanı Allah firaset verince muhterem Müslümanlar Hacı ve Efendi ustam kabri cennet olsun. Hacı ve Efendi ustam Fatih gibi, Yavuz Selim gibi, Kanuni gibi Osmanlı sultanlarının sözü geçti mi? Elli veli kudretinden daha kadirlerdi derdi. Elli veliden daha güçlü, daha kadir insanlardı derdi. Hacı Vesil'den Mustafa Efendi'den daha hocamızın sözü. Yani bir Fatih, bir Kanuni, bir Yavuz Selim, bir Osman Gazi, bir Orhan Gazi muhterem şemavar, zaten Osman Gazi Osmanlıların dramına bakınız, Kadir Musuroğlu'nun Osmanlıların dramı kitabının mukaddemesine bakınız. İlk defa Söğüt kasabasında böyle bir devletin temelini atacağında atıyla Konya'ya geliyor, Mevlana'mızla istişare ediyor. Selçukluların solu, Osmanlıların önü. Yani Osman Gazi, 635 senelik saltanatın temel taşlarını Aşk eri Mevlana'yla istişareden sonra atıyor muhtemel Rabbim dedelerimizin sevgisini gönlümüzden aldırma. Onun için devamlı, devamlı İslam gençliğine telkinin bu oluyor. Osmanlı dedeyin sevgisiyle dolu yaşa, onların yolu yoldur ondan gayrıya bakma ve ayrılma diye tembih ediyorum muhterem Müslümanlar. Osmanlı ya. Onlar ne diyor? Bugün Türkiye'de en tehlikeli iki akım var. Biri İslamcılık, biri Osmanlıcılık diyorlar muhterem Müslümanlar. Çok acıip değil mi? Çok acıip. Yahu insan dedesini sevmez mi hiç? İnsan hiç ecdadına söver mi, kötü söyler mi? Rabb-i Zülcelal'imiz muhafaza buyursun. Dedemiz yahu. Hani ben her zaman söylüyorum size muhterem Müslümanlar. Arada çok yakıştığı için tekrar söylüyorum benim küçük torunlar sokağa çıkıyorlar bazen, aralarında oyunun içerisinde daldırıyorlar, bir de böyle bağırıyorlar. Biz, biz, biz Fatihlerin nesliyiz diye. Fatihlerin nesliyiz diyor. Ya. Alhamdülillah. Evet. Evet. Yarın mahşerde onlarla haşrolunacağız Allah'ın lütfü keremiyle. Evet, koca reis ne demiş muhterem Müslümanlar? Şimdiden ben şahadet ederim ki Hazreti Ahmet Allah tarafından gönderilmiş peygamberdir, rasuldur ve mayası tertemiz, yaratılışı kar gibi beyaz, ana sütü gibi tertemiz, pırıl pırıl Cenab-ı Hakk'ın nurundan yaratılmıştır. Felevlü de'umri ila umrihi eğer imkanı olsa da muhterem Müslümanlar hani Varakatü'l-Nüfel'in dediği gibi Bismarck Hamburg'dan sesleniyor muhterem Müslümanlar. Al Alman devlet adamı, Almanya başvekili Bismarck, risale Nur'u okuyanlar görecekler orada, Bediüzzaman da nakletmiş. Hamburg'da heykelini gördük muhterem kere bayağı Başı bulutlara var, hocasına öyle acayip bir heykel çıkmışlar Bismarck için. Bismarck böyle diyor. Bütün semavi kitapları tetkik ve tahkik ettim. Hepsi bozulmuş, tahrif edilmiş. Hazreti Kur'an sahibi ve Muhammed'inin getirdiği gibi duruyordu. Hazreti Kur'an, sahibi ve Muhammed'inin getirdiği gibi duruyor diyor. Muhammed'in devrine yetişemedim, ashabıyım arasında ol olamadım, mahşerde beni rivayül ham altında gölgelendir ve beni şefaatinden mahrum etme diyor. Bismarh. Ya Muhterem ya. Ta Almanya'dan gelen çığlık ve feryat. Evet. Beni mahşerde sancağın altında barındır, gölgelendir ve beni şefaatimden mahrum etme Muhammed'im diyor. Ey biz o peygamberin ümmetiyiz Elhamdülillah. Jean de Van diye bir Fransız alimi var Muhterem Müslümanlar. Es, daha eskilerden bu, John Devenport, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed diye kitap yazmış. Fransız alimi, John Devenport, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed diye kitap yazmış. Benim kütüphanemde eskimez yazıyla tabu var, ilk tabu var benim kütüphanemde. Evet, İmam-ı Bulsiri'den Kasire-i Bürde'den de alarak Peygamber Efendimizin nasıl ediyor bir Fransız alim. Ya, ya bir Fransız alimi peygamber Efendimiz'den sözlerim kelimelerim senin için dar ya Muhammed sen söylenenlerin çok üstünde bir fevkal beşer peygambersin. <gülüyor> Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve ke beynel haceri diyor ya şair. Sırçalı mescidde levha olarak yazmışlar da orada görmüştüm muhterem Müslümanlar. felev <gülüyor> müdde Başkan öyle diyor. Felev müde umri ila Eğer ömrüm Muhammed'in ömrüne kadar, Allah Resulü'nün zamanına kadar varmış olsa, fekuntu veziran lehu ve ibnam Allahu Teala'nın lütfuyla ona vezir olurdum veya amcezadesi olurdum diyor. Yani akrabası olmak isterdim. Ya muhterem müminler, ya ya 700 sene evvel Peygamber Efendimizden Tübba kavminin reisi böyle diyor. Ona vezir olurdum. Ona hadim olurdum. Onun ayak izlerine yanaklarımı sürerdim. Onun ordusunda vazife alırdım ve ona amca zadesi gibi yaklaşarak gölgesinden ayrılmazdım demek istiyor muhterem Sımalar. Evet. Kıymetli kardeşlerim burası doldu mu doldu. Evet. Şimdi ben ayicillere mana vereyim de sonra da Peygamber Efendimiz'in ahlak ve sünneti üzerinde hadise başlamıştır. İki fıkrada kaldı. Birkaç cümlede onun için söyleyelim. Derslerimizde devam ederiz inşallah o teala. Sadece şurada Sadi'den de isterseniz Gülistan'dan bir beyt arz edeyim. Sonra geçelim muzumuza inşallah teala. Sadi öyle diyor muhterem müminler. O Gülistan Gülistan çok tatlı bir eser muhterem Müslümanlar. Gülistan Şark klasiklerinden tercümesi de var. Eskiden bu Erzurum'da Kayseri'de filan hocalar Farsça okuturlarmış. Farsça okuturken de Gülistan'ı, Bostan'ı mutlaka okuturlarmış. Onun için hocaların, Kayseri hocalarının kürsüsünde vaazları çok cilveli olur böyle, katkılı olur. Çiçekler, sümbürler, güller neler neler... Ey ben de becerebildiğim kadar size o bahçeden bir şeyler sunmaya çalışıyorum inşallah. Rabbim kabule karim kılsın cümlemizden razı olsun inşallah o teala. Sa'di da böyle diyor muhterem Müslümanlar. Çiğam divar ümmet raki başet çünkü püştü ban. Çiğbat ezmecü bahran raki bahşet nu keştü ban diyor. Ya Resulallah o ümmet için gam var mı ki... Duları sağa dayanır diyor. Bak, bak, bak, bak, saliye bak. O ümmet için, o millet için keder ve gam olur mu ki istinabgahı, dayandığı, şefaatçisi, sahibi, peygamberi, kudret kaynağı sensin ya Resulallah. O geminin batmasından hiç korkulur mu ki kaptanı Hazreti Nuh ola diyor. O geminin batmasından korkulur mu ki kaptanı o geminin Hazreti Nuh Aleyhisselam olar diyor. Biz böyle bir geminin Müslümanlar, biz böyle bir geminin içerisindeyiz. Mağvu ashabim kesfi neti Nuh, Mevlana Mesnevisi'nde hadis şeriften iktibasla manzum olarak buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar: Ben ve ashabımın yürüyüşü Nuh aleyhisselamın sefinesine benzer. Kim dahil olursa ebedi kurtuldu. Kim bu gemiden dışarıda kalırsa Kenan gibi dalgalar arasında kahroldu, yok oldu gitti diyor. Duyuyor musun Müslüman? Ne olursan ol. Azelden ebede fahi kainat ben ve asabımın cemaati Hazreti Nuh'un gemisine benzeriz diyor. Nasıl ki tufan arasında tek kurtulanlar Hazreti Nuh ve cemaati gemideki cemaat olmuştur. Oğlu binmediği için Kenan ve Hale beynehumelme düvese kânemle muuratin. Dalga anında geldi, baba ben şu dağa çıkarım orada kurtulurum, sizin yanınıza dinmem diyordu, konuşuyordu böyle, boşa lakırdı ediyordu. Ham, Sam, Yafes, Nuh Aleyhisselam'la beraber iman edip gemiye bindiler, hepsi kurtuldular. 70-80 kişi diğer ümmetinden de, muhterem şumalar. Kenan böyle lafazanlık ediyordu, evet muhterem şumalar. ben şu dağa çıkar kurtulurum falan. ''Evladım, la asumel bugün bu tufandan kurtulan olmayacak sana gel şu gemiye bin diyorum.'' Herzevekil hala babasına itiraz ediyordu. Dalga babayla evladın arasına girdiği gibi çarptı ve saman çöpü gibi kahroldu, bahroldu gitti mesela bu Osmanlı. Öyle olunca İslam delikanlısı, İslam delikanlısı, genç evladım... Hazreti Fahri kainatın vasiyetiyle vasiyet ediyorum. Bu gemiye bin ve dünyanın bela tufanından kurtul yani. Peygamber Efendimiz'e uy, ashabına uy, selef salihine uy, Allah dostlarının nuruna gönül ver ve şeriatı karra ile amil, Kur'an nuru ile kamil, sünnet rengiyle mücehez ol ve ebedi kurtuluşun mücresinin sağlığında dünyadan, dünyada al diyorum muhterem Müslümanlar. Şimdi isterseniz ayet mana vereyim sonra hadise geçeyim. Okuduğum ayeti i kerimede dersimizin serlevhasını tezlin eden ayeti i celilede Cenab-ı Hak Billah <gülüyor> Muhterem Müslümanlar... <gülüyor> ne gariptir ki, ne aciptir ki alemlerin rabbi vavu kasemle ve lâmı teyhidle buyuruyor. Vavu kasem erbabının malumu. Ve inneke le hulukin azim. Yani bütün bir beşeriyete teminatlı olarak, sigortalı olarak katiyet ifade eden Ali beyanlarıyla zatı akdesime kasem ederim ki ya Muhammed. لَا لَا حُلُقٍ azim, لَا mutekid. Erbabını malumu mutlak ve muhakkak sen çok azim, çok yüce bir ahlak üzerindesin. Onun için eğer dünyada güzel ahlak diye bir şey varsa, bir mana ve mefhum varsa akla Hazreti Muhammed gelir muhterem benillah. Hani Abdülkerim-i Celil'in insanı Kamil diye bir eser var muhterem Müslümanlar. Abdülkadir Ceylin'in "İnsani Kamil" diye bir eseri var. Orada diyor ki Hazret, şu eserin ve diğer kitaplarında nerede insanı Kamil demişsem gayem Hazreti Muhammed'dir diyor. Dünyalar duydukça insanı Kamil tabiri evvela Hazreti Muhammed'indir, sonra Hazreti Muhammed'in yolundan yürüyen arifler, alimler, kamiller, şeyhler, üstadlar, mana sahipleri ve hak erenlerine söylenebilir diyor. Ama insanı kamil denince ilk akla gelen ve gerçek manada bu mananın, bu ruhun sahibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu en azim en yüksek ahlaka sahiptir. Ki diğer ayı celede Esra'yı لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ buyuruyor cenab Ey inananlar! Ey kapı caminin cemaati! Ve ey İslam milleti bir buçuk milyar! Ve ey insanlık! Biliniz ki Allah'ı zikreden ve ahiretin saadetini uman kişiler için Hazreti Muhammed'de en güzel örnekler vardır. Tamam mı Müslümanlar? Hacı Efendi kardeşim, tamam mı? Gerçek Müslüman olmak istiyorsun Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Kamil insan olmak istiyorsun. Hz. Muhammed'e bakacaksın. Aşk eri olmak istiyorsun. Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Muhlis bir kul olmak istiyorsun. Muhsin bir mümin olmak istiyorsun. Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Üsve-i hasene, yegane, ali ve yüce ilahi örnek Hazreti Muhammed'dedir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْجَوْمَ الْعَخِرِ Neymiş onlar muhterem Müslümanlar? Hocam Madem ki böyle diyorsun, madem ki Resulullah hüsve hasenedir, madem ki en yüksek ahlak üzerinedir, Cenab-ı Hakk'ın 360 temel ahlakı vardır diyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın 360 temel ahlakı vardır, esas ahlakı vardır. Rabbim onların topyekunlu bana lütfetti buyuruyorlar. Eğer bu ahlakı hasen eden biri bir müminde kemaliyle olursa cennete girer buyuruyorlar. Müslümanlar duyuyor musunuz? Eğer bu 360 ahlaktan biri bir müminde kemaliyle olsa cennete girer diye buyuruyorlar. <gülüyor> Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu arzahu ya Resulallah, boynunu bükmüş böyle, gözleri yaşla dolu. Ya Resulallah, acaba o ahlaktan, o Muhammedi ahlaktan, o ilahi ahlaktan bir nasip de Rabbim bana ayırdı mı acaba ya Resulallah? Hazreti Ebubekir böyle diyor. <gülüyor> Muhterem mimirler, biz de istiyoruz değil mi? O yüce ahlakı o ilahi ahlaktan bir nasip, o Muhammedi i Fadail ve Hasais'tan bir nasip, biz de istiyoruz değil mi? <gülüyor> olsa, olsa bir mümine, bir peygamberin teveccühü bu kadar olur Müslümanlar. Ya Resulallah, o buyurduğunuz ahlaktan acaba bir tane de Rabbim bana lütfetmiş mi diye sorunca Ehlata bu Bekir, Ya Ebu Bekir, Rabbim bana ne verdiyse sana ondan bir nasip ayırdı diye buyuruyorlar. Huzurundayız. Huzurundayız. Sevgisiyle doluyuz. Mahşerde bizi onlarla haşresin Mevla inşallah. <gülüyor> Muhterem üminler. Gene hadisi şerife girmeden ezan okundu. Herhalde biraz bizim müezzinler de acele ediyorlar Allah'u <gülüyor> ala. Evet evet muhterem Müslümanlar dostlar bazen öyle derler hocam zaten sen konuşmalarında biz ömür boyu dinledik hep mukaddime değinersin diyorlar Allah'ımız herhalde öyle bir cilve söylüyor muhterem Müslümanlar öyleyse şuradan ben bir fıkra alayım gelecek cuma devam edelim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakınız nedir şahsiyetinizi öğren amirler nelerdir sünnetiniz nedir ya Resulallah diye Hazreti Ali'yi soruyor Şifa şehrinde Aleyhül Kali'den nakletmiştim size geçen derslerinde. Evet muhterem Müslümanlar. <gülüyor> Peygamber Efendimiz buyurdular. El marifetü re'si mali, marifet sermayemdir. Vel hubbu esasi sevgi ve aşk dinimin esasıdır. Bir fikre alıyorum muhterem Müslümanlar ezanımız okunuyor. Vel aklu aslu dini dinimin istinadgah ve kaidesi ve aslı da akıl üzere oturur buyuruyorlar. Aklı sediv üzere oturur. Yani muhterem Müslümanlar bu şu demektir benim dinimde mükellef olan kimse akıllı olan kimsedir. Akıl olmayınca kişi mükellef de olmaz. Evet. Geçenlerde biri soruyor muhterem Müslümanlar hocam bir kimse aklını kaybederse cennete girer mi diye Naçiz hocanız olarak öyle dedim. Eğer doğuştan itibaren aklı olmazsa cennetle cehennem arasında arasa diye bir mevki var orada kalıyorlar. Ama ömrünün uzun bir zamanını ibadet ve taatla geçirdiyse sonradan gelen hastalık, arız olan hastalıktır. Cennete girecektir, cemal görecektir inşallah. <Gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar aklı da, olmayıp da bayılan bir kimse mesela veya kendisine cunun olan kimse namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan mesul olmaz. Çünkü mükellefiyetin mesnedi, kaidesi, dayanağı, temeli akıldır. Akıl ise vahiy ile görür Müslümanlar. Bakınız, bakınız, beyninize, kafanıza, kalbinize çelik çiviyle çelik çiviyle perçinliyorum. Akıl hakikati vahyin ışığıyla görür. Vahiy olmazsa akıl göremez muhterem şumalar. Kemal Edip merhumun Kemal Edip Kürçüoğlu radyolarda o konuşan Diyanet'te vazifesi olan Kemal Edip Bey'in çok latif, çok edip bir insandı muhterem şumalar. Konya'mızın Mevlana ...gecelerinde gelip de Şebi Aruslar'da da konuşmuş idi... ...çok sevdiğimiz, tanıştığımız, seviştiğimiz bir insandı... ...onun üstadı... ...Ferit Kam, Profesör Ferit Kam Merhum... ...dini, ahlaki, felsefeler diye... ...diyanet basmış da onu muhterem ...onun ilk veya ikinci sayfasında şöyle diyor... ...Ferit Kam Merhum... ...akıl denen ibli diyor... ...ya... ...ya... ...ya... ...akıl denen ibli diyor... Meyer ki hidayet ve tevfik-i ilahiyle vahye kavuşmuş ola diyor. Yoksa Firavun olur diyor, yoksa Nemrut olur diyor, yoksa Şeddat olur diyor, yoksa Ebu Cehil olur diyor, yoksa daha neler olur diyor muhterem Müslümanlar. En azgın ve çılgın şumarık din düşmanları en akılların içinden çıkar muhterem Müslümanlar. Öyleyse aklın faziletle donatılması için... Vahiy ile, vahiy ile aydınlanması, vahiy ile bakması zaruridir. Bu niye benzer muhterem şımalar? Ayın da yıldızların da güneşin de olmadığı karanlık bir gecede gidiyorsun gözün görüyor şöyle bakayım akıllı adam o karanlıkta zifiri karanlıkta neyi görüyorsun? Hocam bir şey görünmez. Karanlıkta bir şey görünmez. E gözün var yahu görsene. Efendim göz ışıkta, aydınlıkta, güneşte avizenin altında görür. Yoksa göz eğer ışık olmazsa görmez. Akıl da muhterem Müslümanlar, İslam'da en büyük nimettir. Akıl, İslam'da en büyük nimettir. Kıvamı meri ve men la akle lehu la dine lehu. Kişinin kıvamı diyor Peygamber Efendimiz, aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Az evvel söyledim size. Ama aklın akıl olması için illa <gülüyor> da da muhterem Müslümanlar vahyin ışığıyla ışıklanması aydınlanması lazım. Yoksa demek aklın sahibine yar olması için vefakar dost olması için vahiyle ile mutlaka ışıklanması gerekir. Onun için Mevlana'mız akıl kurban künbe fişi Mustafa hasbiyallah yuh ki Allahümme kefa diyor diye aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Tamam mı Müslüman? Kapı Camii'nin muhterem cemaati tamam mı gençler? Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter. Sallu ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelime-i tayyibe-i münciye -i, mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek şene kapamalar nasibi bu mukadder eyle. Hakk'a hak bülüp, hakk'a itibak, batılı batıl bülüp batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı yarra ahmediyeyi Muhammediye Mustafa'yı ve itibarlarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle itifat ikram eyleyelim. Sübhane rabbike rabbil izzete ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.